Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.5 Radyo Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler Macera dolu bir cuma sabahı Yağmur, kıyamet Adeta bir sendi Bugün... Sağol kalın <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler Fahir Önç, hoş geldiniz. Ben şey gideceğim abi ya, ben gideceğim. Ya, ya ben gideceğini anladım ben o yüzden. Ben almaya gidiyorum o <gülüyor> sonra ben dedim ben bu adamı yakarım dedim. Çok Onu üzülüyorum. yakamasam kendimi yakarım dedim bin, ama. 1500 yıl boyunca mikremin abi tiplemeni biz burada çektik. Ben ne zaman yaptım? En son. <gülüyor> en o, son ne zaman? Geçen sene sen bıraktım biliyorsun. Yayında <gülüyor> ambulans rezaleti yaşanıyor şu anda. Şu anda ambulans gerilimi ve ambulans rezaleti. Taklit konusunda hiçbir yeteneğim olmadığını zaten dinleyicilerimiz de biliyor. Saklayacağımız yok. Yeteneğim yoksa neden her gün bir, her şey... gün bir taklitle geliyorsun bizim karşımıza Abi karşımız O zayağı. koltukta bir şey var diyorum ben sana. Ben de dün oturdum orada tipleme cennetine döndü program. Evet sen ne, ne taklidi yaptın ya Fahir Dün? Valla ağzıma ne geldiyse yaptım. Ünsöz taklitleri falan da yaptım. Valla şey, yaptım şimdiden... yani. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bana biraz destek olmanız lazım. Ya sana destek oluyoruz güzel da... Güzel bir taklit yakaladım. Saldırdım. Ya sen bu taklit konusunda maymun iştahlısın biraz. Yani ben bundan sonra 20 sen sene bunu götürürüm ya. Yaptığın çok güzel yaptığına inanıyorsun. Biz o sırada destek veriyoruz. Sonra tam o senin özdeşleşti. Sonra sen vazgeçiyorsun ondan bambaşka bir şeyle geliyorsun yani. Hani biz de yorulduk. Yani. Tamam. Gerçekleri söyleyeyim yani sana. Kend Bak, <gülüyor> kendi repertuarım ben şey yapıyorum işte. Giderek... Benim de taktiklerim. Cem Karaca, Savgılım ve Manav. Bak mesela ne yaptım? Ne? Manav mı? Manav Yücehan. <gülüyor> ben mesela ne yaptım? Yiteneksizsiniz demiydi o çocuk. Evet Sefa. Sefa'nın Sefa ne dedim? Sefa Yıldız Tilbe'yi taklit ederse ben de Sefa'yı taklit ederim diyerek. Hala mesela gururla ben bazen evde yaparım onu. Çok olmadığı zamanlar tabii. Yani yaparım yani. Süper magazin farkıyla taklidini de yapıyorsun hala. Hangi süper magazin? Bu yok yakalanmış. Evet ama onu da biraz güzel yapıyor. Onu da güzel yapıyor ve valla o adamdan Oğlum, bile daha güzel yapıyor. Yani teşekkür ederim Fahim. Oktay'cım ne demek ya? Ayakkabıların rahat değil <gülüyor> Dün hani aldığımız beraber birer çift aldığımız ayakkabılar vardı ya. Alışverişten onlar, sonra aldığımızda. Alışverişten sonra. Ya. Hani alışverişten sonra birer çiğ köfte yedik. Ondan sonra gittik kendimize birer ayakkabı aldık ya. Bir de esas alışverişte nasıl ya, o gross market alışverişinde ne kadar çok hayvan. Neden bahsediyorsunuz ya. sevgili dinleyiciler yayındaki gizli gerilimi fark ediniz siz herhalde. <Gülüyor> Ay ne güzeldi dün. vallahi hakikaten harika bir gün. Ya, de, bir an kendimi 20 yaş genç hissettim. Fayda. 20 yaş genç ve beraber haber hissine yakın. İlk, ilk, i̇lk çıkışım gibi düşündüm. Vallahi biz lise'li gençler gibiydik. Salihreis <gülüyor> Merkezi'ne ben çünkü gidip hep görüyorum yani o şeyde toptancı <gülüyor> marketinde hep liseliler el el, el. <gülüyor> Vallahi orada el... frita ya alıyorlar mesela. Aydın şakalaşıyorlar. Fir... Yalnız gibi. marka veremiyoruz. Şimdi geri kalan ya horekaları niye söylemiyorsun? Fa <gülüyor> <gülüyor> lütfen uyma şeytana. <gülüyor> Yani hakikaten öyle ya ben de öyle hissettim saatler sonra çiğ köftemizi yedik ayakkabımızı aldık ben zannettim meclis parkına gideceğiz orası uygun oluyormuş diye. Çi <gülüyor> de. İkiniz de edinden sorun, sorun yok Hiç Sorun yok. Sorun yoktu. Yoktu. <gülüyor> Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı açıklamalar yaptı hazır mısınız? Lütfen. Özellikle evli çiftler için hazırladığı kitap var. O, kitap mı? Kitap çık mı? Okta çünkü biliyorsun. <gülüyor> kitap çık doğru ya doğru. Ee, ama yo kitap kitap söylü. Kitap diyor. Bayağı bir şey anlatıyor galiba. Ee, evliliğin temel Bilmediğim başı. bir şey var mı? Kaç senedir evli adamım ben? Ee, bilmediğim bir şey 8 e... yıllık evlilik diyecekler. Neyi bilip neyi bilmediğini nereden bilsin Oktay Bunu geç. Ya biliyorum Oktay, çok biliyorum. sen yani. kaç yıldır evlisin? 8 Sekiz... olacak işte bizim de bu sene. Biraz zor ben öndeyim yani. Her halükarda. <gülüyor> Herhalde her halükarda... Bana soracaksınız, kitaba bakmayacaksınız. <gülüyor> Türkiye'ye evlilik kurumunu Ege can getirdi biliyorsun. Pardon, babam mı getirmişti Babam. Baban getirdi, sen <gülüyor> kitabını e yazdı e Evliliğin süresiyle övünme yılı. Tam evliliği kurum evliliği <gülüyor> kurumsallaştıran Kurumsular, aileyiz. Evet, daha önceden de vardı ama kurumsal değildi. Özellikle erkeklere yönelik bir takım uyarılar var. Tamam. Evet. Ee, bir kere demişler kitapçıkta e, dar pantolon giyme demişler. Ya adam kilo ya alır daralır. O kadar daralır. doğru ki. Dar pantolon giyme arkadaş demiş. Dar yani. pantolon düşer. Ve demiş düşer her duyduğunuz düşer. şeyle ilgili türkü söylemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Taklitlerden sakın. Sakın Dar pantolon dediğim bütün ürün dar mı yoksa paçalara doğru daralan mı? Yok yukbele evet. doğru daralan özellikle. Yukarı paçalar, bölgelerdeki daralan. Paçalar daralma. bizi ilgilendirmiyor demiş. Yayında olmasaydık dar pantolonla ilgili size bir şeyler anlatırdım. Mutfakta anlatırım. Anlat ama. yine anlatabildiğin kısmını anlat. Anlatabildiğin kadar anlat gerisini biz Yani biz stoplarız. anlarız. ağrıp. <gülüyor> Anlatıçan dinle e, yani, Fıkralarla, diye, fıkralarla Türkiye Valla e, Üreme bozukluğu başlığı altında belli tavsiyeler Üreme yokmuş. bozukluğu mu? Aha, erkekte üreme bozukluğu, üreyiş bozukluğu ee, Bir tane demiş Yoluşmalı Yıllardır yürüyüş. dar pantolonlar giyiyorum İki tane çocuğum var ellerinizden öper Hiçbir Çocukları okutmak istiyorum Ben de dar pantolon giyiyorum Bizim de şu anda çocuk yok yani o nasıl olacak? Ya bunu nasıl açıklayacaksın? Doğru. Ve ben de okutmak Ateistler istiyorum. Ateistler gelsin bunu Hı açıklasınlar. <gülüyor> Soğuk havalarda yukarıya doğru çekilmeleri bundandır demiş. Neyin yukarı doğru? Pantolon mi? Yok değil. İyice belime doğru çekeyim. Diye. Şimdi vücut ısısından uzaklaşarak sarkması falan. Of. Ne sarkıyor ya? Tamçık Aile ya bakanlığı doğru. coşmuş. <gülüyor> ne sarkıyor olabilir? Erkekte üreyiş bozukluğu konu başlığı altında. Ve bir tane daha şey veriyorum demiş. Yaşla beraber değil mi o Sarko? Kışla Yok, beraber. Darfantam, yaşa kışa abi. bakar bu işler. Bir yaşa bakarım bir kışa bakarım. Bir şeye daha bakıyor. Dizüstü bilgisayarı. <gülüyor> dizüstü bilgisayarınızı demiş. Kucakla bu bölgenizden tutun. uzak tutun demiş. Dizüstünüze koymayın. Ne? Sırt. Şu. E adını dizüstü yapmışlar, yapmışlar o zaman. Adam evet onu Hayır, ilk bulan adama şey yapacaksın ya. Dizinin üstüne koy diyor. Ama şu bölge hangi bölge demişler? Şu. Şu, şu, diye böyle göstermiş tekrar tekrar. Bu şey neydi? Aile ve toşbir bakan Toşbirleri konumu. Aile Derneği. toşbir politika var bakalım. Toşbir, politikalar toşbir politikaları tamam. Berkant <gülüyor> olan sıcak laptop. Başka ne olacak? Sıcak laptop. Sigara içme demiş. <gülüyor> sigara içme. Ee. Ondan sonra ne anladı sigara... bu hayattan bu eğlime başladı. Süper bankaları aileyi yok ediyor demiş. Süper bankalar. Evet. Sper bankaları aileden mesela çocuğun riskinde gidiyor, Sper bankalarını yatırıyor, yatırıyor. veya yani karısı adamdan ayrı hesap açıyor da Sper hmm. bankasında yani eşlerin bir kere her şeyi ortak, ortak olması, olması lazım, ya. her sperm şey ortak olacak diye bir şey yok yani Sper bankasının boşaldığı zamanı hatırlıyor musunuz? İçinin boşaltıldığı zaman evet, maalesef. Oktay, ne iğrenç bir, de, bir dönemdi. <gülüyor> <gülüyor> Pis bir adamdı Pis, onu boşaltandı. İğrenç bir dönemdi sapık yani. Sapık sapık adamları müdür yapmışlar. <gülüyor> o anda. zaman BDDK yoktu değil mi? Zaten o da ben ne uğraşacağım. Nasıl rezil olmuştu ortalık ya. Valla batmıştı hep. Oluk oluk. Yazık çok üzülmüştü ben o zaman. Neyse <gülüyor> ya. Yani. Çare ararken ahlaki ve tırnak içinde söylüyorum bunları tabii ki. Çünkü öyle yazılmış. Çare ararken ahlaki ve etik değerler korunarak tedaviler uygulanmalıdır. Aksi halde nesep. ...ve aile kavramları bozulur demiş. Mezhep mi? Oktay ağır konuşmalara girdi. Ya adam geniş kitapta mezhep. Kitapta yazanlar. o anlamda. Var. Sonuçta Fahir bu bakanlığın yazdığı kitapta yazan şeyler bunlar. Evet yani isteyenlere de biz bunu aynı şekilde... Kitabın ee, yarısı Toşbiller'le ilgiliymiş. Hakikaten de bir garip. Ama hep bir şey kadına Ama şey. Ama nereden kadar... başlar? Herkes önce... yani. Kendinden yani, sorumlu. Yani, hayır önce herkes... Önce oradan başla aile Önce gene. kapısının önünden <gülüyor> mi <Vires>. Kapısının önünden. <gülüyor> o mu fire? Evet ya onu diyecek diyemedim. Tam olarak bulamadım ama yani her aile eğer adamdan başlarlarsa korumaya sonra toplum valla cincik gibi olur. Bir de fırına yakın çalışma demişler. Fırına yani yakın ev tutmama. aslında önce söyleselerdi daha etkili olurdu. <gülüyor> o kadar anlattır sen. Anladığı kadarıyla sonra... sıcak bozuyor, sıcaktan uzak duruyor. bankası demişler, bankalara şey yapar. Sonra tekrar yaptım. fırın konusuna dönülmüş. Ben çünkü, yani... ama doğru bir uyarı. Yani e, ben ilk mikrodalga geldiğinde eve... <gülüyor> Mesela orada bir şey yaparken ben coşuyordum böyle. Mesela mısır patlı pat pat ses geliyor ya. Ben hemen böyle <gülüyor> diye şey yapıyordum mikrodalganın önünde. O senin içindeki çocuktandır. Mikrodalgaya biniyordum hani at gibiyim falan. Dıgıdık, dıgıdık falan gibi. Biniyorsan o ayrı. Onda zararları olmuştur büyük ihtimalle. Ya ama olsun canım bunlar geçmiş gün. Sen önüne bakacaksın Ege. Doğru. Gel. Fırına yakın çalışmayın. Sizin oralarda var mı fırın? Bizim iki sokak aşağıda çok sevdiğimiz bir fırın var. Yaşa taşa başa oturma diye de bitirsin. Oturma o. demiş. Kavun yedikten sonra hemen su içmeyin. Onlar yazmıyor. Onlar şey değil. Bu genelde erkek. Onlar direnir. toşbillere bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Oh üstüne kah. Başka da bir şey yok. Yani evet. Daha doğrusu çok şey var da bu Yeter, kadar. Yeterli, yeterli. doz o, aşımı olmasın. dikkat edelim ondan sonrasına bakacağız. Lollipoplardan kokain çıktı. İşte yıllardır aradığımız haberi bugün yakaladık sevgili dinleyiciler. İstanbul polisinin dün Bakırköy'de yaptığı bir e, baskında e, Taylandlı bir kadın gözaltına alındı. 200, 200, 209 adet üstünde lollipop bulundu. Pis 209 katım. adet lollipop. Çok özür dilerim. İçinde kokain olmasa da sağlığa çok zararlı. Evet yani şeker. bir bak. Evet. Kapkara. Kokoyinden mi? Hayır. Şeker, Şekerden. şeker. O kokainlere ulaşmak için ne yapıyorlar? Yala şeker. yala. Yala yala o şekerler bitiyor. Bunları... Yalamaçlı şeker. Yalamaçlı şekerlere kesen polis içlerinde kokain olduğunu tespit etti. Nasıl polis Nereden anlıyor ya? Nereden aklına geliyor ya? Herhalde bir şey var. İhbarname var Fahir. İhbarname var. Evet doğru dedin. İhbarname de olabilir veya yani kokoyin etkisinde yalamaçlı şekeri kullanan kişi de fark eder. Hadi <gülüyor> yapınca bunu şekerin içinde ne var diye düşünürler. Ee, bak Ege tam senin haberinmiş ama veremiyorum onu ya. Keşke sen olsaydın. Ee, kadın sorgusunda şekerleri kimin ee, Tayland'daki bir arkadaşına verdiğini söyleyebilir? Kadının nesi olabilir? Kadının nesi olabilir? Neyse, Kadının bacanağım. nesi? Seu Kadının... <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Fahim sen de yaptığın Böyle gibi. Böyle çalak ya. tutuyor. Vallahi helal olsun Fahim. Kötü ya. kötü yapayım diye şey yaptım. yani ne ki Bul şekerleri satısı gılım diye verdi. Unutmuştum ha. <gülüyor> evet. İçlerinde ne olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Aslında en güzeli yani şimdi bir yöreye gidiyorsan o yörenin tatlarını... Mesela şey, çiftte kavrulmuş lokum yapsalar da onun üstünde böyle pudra onu oluyor ya. Koy, koy oraya kokuyu. Kimse orada kim zaman, fark, fark eder. Kim fark eder? Ama lollipop'un içinin savgalım fark ederler. Yani. Mesela Çorum'a gittin. tozu gibi. Lebnibitososu Çorum'da gibi. öyle şeyler olmaz. olmaz. Açıklarda olur. Açık çorum'a gelmez, gelmez çoruma, öyle. Çorum olur mu öyle şeyler? Mesela Pistler. git Çengelköy'e. Çengelköy. Sakallı badem. Sile orada tuz gibi kokayını. Ya hop bak bu fikirler çoğalıyor. Mesela geçe şeye... biz de buradan tabii ki uyuşturucu tacirlerine, zehir tüccarlarına şey göstermeyelim. Göstermeyelim kaldıkça. ama ki onu da söyleyeyim de. Mesela tamam. yoğurdunu yap. Ha, mesela. <gülüyor> üstüne at. Ne otu atılıyor sıfkiyi yoğurdun üstüne? Ne otu deniyor? Çarekotu. Çarekotu yani. olarak at onun şeyini. Bitti gitti işte bu kadar ya. Kenya'lı bir anne yeni doğan ikizlerine ne ismi vermiş olabilir? Ee, bugünlerde ikizlere bugünlerde mi? Bugünlerde. Barack ve Obama mı? Yaklaştın. Konu tuttu. İsimler ı, -ı. E... Mit, Romney mi? Yaklaştın. Mutu ve ayısı mı? İsimler ı -ı. Obama, Obama ve Romney adlarını vermiş. Hadi ya. Evet. Birine Obama. E... Öbürüne de Romney mi? Mit mi? Birine Barack. Diğerine Mit. İşte Sa tamam. Saçma olmuş. Evet. Mit Yo Mitt Romney. Ha, yo, doğru, İsimleri tamam. koymuş. Tamam. Tamam. Olur. Bize... <gülüyor> ben de olur. Tamam. 2012 seçimlerle hatırlamak istedik. Çünkü e, hoş bir olaydı. Kenya isimleri ne benziyor mu? Hadi şey benziyordur da Kenya isimleri. Milisant Ovur. Mesela annemin adı, adı. Hı hı. Milisant teyze. Milisant. Milisant hanım. Milisant evet. teyze de Barbie'nin teyzesidir. Gerçekten mi? Şey hocam, şeyin e Barbie'nin anası kim? Barbie'nin Barbie anası mı biliyorsun. var? Analığı mı var? Anasını hiç görmedik de şeyini gördük. Analı Şemsinka'yı, onu biliyorum. Kardeşlerini gördük. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de şeyin Obama'nın babaannesi mi Kenyalıydı? Nijeryalı değil mi? Dedesi. Dedesi miydi Kenyalıydı? Ya ne Allah Allah bütün şeyini soy ağacını. Gel gidelim hamama oldu barak Obama. <gülüyor> Obama konusu açılınca ediceye laf. <gülüyor> ediceye lafı dinlediniz. <gülüyor> Şimdi Bundan dinlediniz. sonra her Obama konusunda bu cümleyi bir daha kuracağım. Bu efendim nazar var Fahir'de sevgili dinleyeceğim. <gülüyor> Vallahi nazar var. İtalya'da bir... <gülüyor> bende nazar var bir okudu esnedi çok esnedi. Vallahi çok dedim ben üstünde varmıştı bir metal bulmam lazım. Çünkü onu akıtacağım bütün şeyi. Magneto Fahir diye geçer. <gülüyor> İtalya'da Cumhuriyet Senatosu'nu biliyorsunuz. <gülüyor> Bu hiç <anladım>. Ne? <gülüyor> ne oldu ya Fahir? Devam et sen tamam. Vallahi dinleyicilerimiz durumda düştük. Ben de anlamadım. gülüyor ama. anlaşılmıyor. Ben de güldüm de anlamadım. İtalya'da Cumhuriyet Senatosu'nun onaylandığı kanunla milli maç bundan sonra okullarda öğretilmesi zorunlu hale geldi. Ha? Ha? ne öğretiyorlardı okullarda? de öğretiyorlardı. Felicità. Hala onu söylentiyorsun. Gülmüp. Mehmet mi vardı? Felicità Mehmet vardı. Ne ne ne ne ne. Şey neydi? İşte hayatınız diyesim geliyor. Artık yöntemle. Artık yöntemle. Albano Romina Power'la Toto Coutinho öğretiliyor. Bundan önce onlar öğretiliyormuş. Başka bildiğimiz İtalyan sanatçı var mı? Celentano <gülüyor> var. Eros Ramazotti. var. Ramazotti. Focon Hı. El Focco. Ondan sonra şey var. Cine'yi söyleyen var. neydi Cine'yi? Falco, Avus Falco, Falco Avusturyalı. Avusturyalı, Avusturyalı ama. Ölmeye yalan çıkan iyiydi. çılgın Türk. Öldü değil mi Falco? O Sizler ömür oktay. Ee, 17 Mart 1861 tarihinin yıl dönümü olan hangi gün olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi günü. 17 Mart. 17 Mart'ta Mart Oktay şey miydi? Yaz gibi hava gelti çünkü. <gülüyor> e, milli gün olarak belirlenmiş. Sonra da okullarda öğret öğretelim bunu abi demişler. İyi, Ey, abi. ne güzel. İyi, iyi, biraz parlamentu şey mi boşluğa mı Servis, acaba ya? ya. O şeyden sonra toparlayamadılar. Kim oraya? Sonra... Bak yine unutuyoruz kim olduğunu. Mitro mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> <ya. orayı> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yok bak. Dur. Toto kutuk no. Yok yok yok şeydi. Adam mı? Adam mı? İstanbul, İtalyan, Levant. Neydi ya bu İtalyan? Adam oraya gitmesin. Yer yerde kal. Var var. Sayın başbakan ne diyorsun? Gelbim <gülüyor> senim <salın gülüyor> bu gece, <salgın>. Sevgilim <gülüyor> Hah, söylemeyeceksin diye çok korktum diye. Faysal'le <gülüyor> dua alalım mı? Faysal adam çekti seni. Yavaş yavaş çekti ya. Oktay biliyorsun bazı Farketti zaaflarım mı? var. Onlara gidiyorum hemen. Siz aranızda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bozmanın yolunu bul Yok. Hayır. Yani ben tam tersine Güzel oldu be. Yani fire katılınca bir güzel oldu ya. Yani nasıl oldu o bilmiyorum da artık o sihir midir? Ekip ruhumudur? Nedir bilmiyorum. Bir hoşuma gitti vallahi. Ekip ruhu ekip ruhu o senin dediğin. O zaman biraz ile gidelim. <gülüyor> fire, bu tiplemeni anlamadım. <gülüyor> Valla ben de anlamadım. Niye öyle oldu bir? Ya vallahi stüdyoda var. Hadi çıkalım şuradan bir Serbest havalandıralım tüpleme. da. Serbest tipleme bu. Artı sülüyula çıkmak için de herhalde sizin önünüzde gerekli şeyleri yaptık, yerini yaptık, çıkacağız biraz sonra. Sevgili izler, tatlı bir dışkı havası yakalamışken bu yağmurlu günde o havayla <gülüyor> devam edelim. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo tutuyorsunuz modern sabahlar devam ediyor. Sağ olun, buyursunlar efendim. Yeterli. Ee, ya, ya. Benim de ya. canım çok sıkkın ya. Ok, değil canım sıkkın. Haber öğreneceğiz sevgili nişanlılar. Gerçekten çok canım sıkıntı şu anda. Sıkı katta. Ee, Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçesi'ni biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmem mi? Biliyorsunuz Botanik Bahçesi'nde, Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ne var? Bahçıvan falan yok. Ne var orada? Bilim adamları. Ciğerde bravo. Var. Bilim insanları var. Evet. Vallahi bravo Fahir. Bunlar bir araştırma yapmışlar. Vallahi asabım bozuldu Oktay. Sabah okudum var Gördün ya. Gördün değil mi? Evet ya. Torunlarımız var ya yani senin torunların Ege oradan şey yani senin torunların bizim torunlarımız. Çünkü biz e, dizüstü bilgisayarımızı tam Toşko'ya evet. yakın tutuyoruz yani. ya ondan maalesef. maalesef. E, mesela... Hele o portatif bilgisayar. Oktay diyorum yapma tutma orada tutacağım. Ne sen misin tutan al sana en al, güzel sana cevap. Al sana böyle cevap ondan sonra ama bak durup dururken şu anda bir şey oldum yani. Ama bir... senin torunların ağlaşırken. Oktay bu konuda çok güzel böyle hayır. gevrek gevrek. Ne maalesef ağlaşamayacak. İkiniz de haberdarsınız galiba dün Gross Market'te mi konuştunuz bu konuyu? Her ha. yer bunu konuşuyor. Herkes Nereden. bunu konuşuyor. Valla Türk kahvesi bitiyormuş ya. Dünyadan 2080 sonra... senesinde var ya. Türk efendim ben de kahvenizi şey... nasıl alırsınız? Sade mi şekerli mi? Hiç bunları artık maalesef. Yani Türk kahvesi dediğimiz şey bütün kahveler mi bitiyor? Hayır mi? hayır. Arabika dediğimiz kahve var ya. Arabika kahve çekirdeği. Eee ne yapacağız? Etiyopya kahvesinden... Türk kahvesini çektireceğiz maalesef. Granül kahveye devam aynen devam. Granül kahvede bir sıkıntı yok değil mi Oktay? Onda bir sıkıntı yok demişler. Ama Türk kahvesi o nasıl şey oldu ya nasıl buldular o kraliyet botanik bahçesi bilim insanları ben Türk onu anlamadım Türk kahvesi diye ya. özel bir kahve yok dünyada. Ya Arabika'dan yapılıyor Türk kahvesi dediğimiz şey ha. Arabika çekirdeğinden yapılıyor. Arabika türü de. E, Arabika bitiyormuş işte. %99.7 oranında azalacak. Hesabını, i̇klim değişikliği ile. İklim evet, değişikliği ile ilgili olarak küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak ilk kurban olarak da Türk kahvesi Seçildim. ortaya çıktı. Böylece Yunanistan'la aramızdaki bu büyük gerilim de 2080 senesinde tamamen sona ermiş olacak. Türk kahvesi de yani bütün bildiğimiz kahveler de arabika. Evet. Niye evet. Türk kahvesi diye şey yapıyor? İyice biz Türkiye'de ürkelim diye. Mi? Evet. İngiliz gazetelerinde de Türk kahvesi bitti diye bir şey diyorlar. Değil yapıyorum. orada değil. Orada Greek coffee. <gülüyor> orada maalesef Greek Türk kahvesi. daha bütlemişler. Yani işte öyle tutmuşlar. Yani bizim gazetelerimiz, bizim şeyimiz bizi biraz daha hareketlendirmek için öyle mi? Kahve bitiyor ama yani dediğin doğru. Yok robust dolar kıymetli olur. Tamam İkin değişiyorsa. Sen 500 sene daha yaşa. Evet. Çak kazığını çak buraya. Sevgili dinleyiciler yani gelişen. biraz haber e, abartılmış. Kahve konusunda bilgisi olan dinleyicilerimiz eğer iklim değişirse tepedeki kahveler tamam biter. Aşağıdakiler kıymetli hale gelir. Biz de kahvemizi içmeye devam ediyoruz. Ya da çay içeriz canım illa. Kahve var mı yok? O zaman çay içeriz. Çay içeriz. Nasıl bu, Bir, bunu söyleyebiliyorsan? Maalesef. Çayda mı içemiyoruz? Çayda maalesef. maalesef bitiyor. Çayı sevmek için artık e, oralet içeriz. 3-5 e, sebebimiz kaldı. Ee, maalesef çayla diğer yaygın hastalıklar arasında ee, bir e, bağlantı yok. <gülüyor> rahat rahat çayımızı içelim. Iğlamur var mı ıhlamur? Iğlamur var mı? içeriz. Nane İhlamur. limon içeriz. Ben söyleyeyim mi ne içeceğimizi? Ne? Ada çayı mı? Kant mı? mı? <gülüyor> kant içeriz <gülüyor> mi? zaman bitmez. Kant'ın ana maddesi neydi? Şeker ve limon, sıcak su. Ve su. Sıcak su ile yapılmıyor mu? Sıcak Evet. Sıcak su ile yapılır kant. Beyve çayı çok... Meşhur bir şey mi ya? Orman çayı çok iyidir oktay. Bir de atom çayı var biliyorsun. Atom çayı o... şey var abi. <gülüyor> ya öyle deme. Ege, atom çayı Kenan abi sayesinde keşfettiğimiz atom çayı sayesinde. Evet, evet atom, atom çayı. Ne yapıyor? Tarçın. Tarçın etkisi. Onun etkisiyle. bir bir de güzel etkileri varmış. Hadi, Hadi ya. ya. Varmış dediğin. Faydaları say saat... saymakla bitmez. Denedin. Faydaları denedin. saymakla bitmez. Mi yoksa öyle okudun mu kutunun üstünden? Yok. Kenan abi söyledi. Ya Kenan abi şey yapma şimdi atom çayı ile beraber neler yapıyor neler Kenan abi belki. Yani <gülüyor> o yüzden atom çayı onlardan biri. Ama yani e, kahvenin değerini bilelim. Bilelim. Sağol çıkalım vapur, içebildiğimiz vapur, vapur. kadar da içelim şimdi içelim. ya. İçelim. Ondan sonra bir de bir hayvanı şeyini onu yani şimdi yanlışlıkla pis, evet, pislikte yapmak istemiyorum kedi da bu keçi keçi yem yediriyorlardı. Kediye. Kedi kedi Kediye kedi, mi? Kakası diyorsun. Kedi kakası diye. Kedi kakası. Kedi kahvesi. kedi değildi be o başka bir hayvan. Kedi. Kedinin kabı kedi, tekrar o. şey yapıyorlar. Evet, kedi kokusu. Ya kediye kahve yedir Kediye onu... kahveyi nasıl yediriyorlar ben onu anlamadım ya. Hakikaten onu bilmiyorum. Ya kedi bağırsaklarını bozduğu zaman <gülüyor> limon yapıyorlar? bir fincana kahve koyuyorlar. Limon. Hop açıyor şey. ağzını. Onu zaten açıyor. Zaten ateşli hayvan. Kedi, kedi hareketi var ya. <gülüyor> ters, ters Aynısını hareket. yaptım. Bir de bana taklitçi diyorsun. <gülüyor> ters kedi hareketi. Ters kedi hareketi yap. Reverse cat. Adam. <gülüyor> Şu anda benim taklitim <gülüyor> out. <gülüyor> oldu. Egenin. oldu. Ege'nin İngilizcesi in. <gülüyor> Bir haber daha alalım da ya, ne şey Ya alacağız. Victoria Secret'ın 2003 koleksiyonu 2003 tanıttı. <gülüyor> 2003'te çıkmış. <gülüyor> 2003 koleksiyonu da gecikmeli de olsa çıktı. Bana 10 sene <gülüyor> <don>. <gülüyor> Benim 10 sene geriden takip etme iznim var biliyorsunuz Victoria Secret'ı. <gülüyor> Galiba 2013. İdam kızıyor yoksa. 10 <gülüyor> sene öncesine bir şey demiyor. <gülüyor> bir gariplik var. Ama evet. e, 2013 şeyi koleksiyonu tanıtılmış. Tanıtıldı da onu daha çıkmadı ki bir yaseye. Nereden ne yapacağız ya? Nasıl Ay, çıkmadı piyasaya yasaya? Görüntüler hiçbir yerde yok. Yakında yayınlanacak diye. Don ve mayolar hep şey değil mi ya? Kışın soğuğunda çıkmıyor mu? O mankenler üşümüyor mu orada ya? Ben Ege içindeki 70 yaşındaki adam o. <gülüyor> Hanım kızım siz <gülüyor> üşümüyor musunuz böyle yürürken diye? Üşüyor, üşüyoruz demişler yani, ya. Abi, şalla mı yürüyorlar? Nasıl yapıyor? Valla işte podyuma çıkıncaya kadar şalla Orada güzel ısıtıcıları koyuyorlar arkaya. Ben mayo defilesine gitsem sırf bunu konuşurdum bir hafta. Ben çok kalın giyinmeyeyim Çünkü mankenler üşümeyeceğine göre biz içeri bayağı sıcak yapacaklar. Çok kalın giyinmeyeyim diye. Bir hafta onu anlatırdım düşünmüyorlar mı diye bağlandı ya Victoria's Secret konusu. Ya Victoria's Secret'ı anlat Nasıl bağlayalım? Allah sahiplerine bağışlasın diyememeyiz. Justin Bieber'la Bruno Mars'ın katılımıyla. Eskiden... Rian'la da katılmadı mı? Rian'la da katıldı doğru. Ee, eskiden bir Seal vardı. Doğru. Ya, o ya, var, enişte. O... Victoria's Secret'ın eniştesi diye geçerdi. Maroon 5 de enişte bu arada. Nasıl? Maroon 5 geçen sene şey oldu galiba. Bir, bir mankenden ötürü. Evet evet Maroon 5'in esas adamı. Victoria ya ama eniştelik en güzel Seal'a e yakışıyordu ya. Evlenmeden. Vahv. Wow çopur surat siyıl. 6.1 milyar dolar cirolu e, içkiyim firmasının bu yılki en pahalı içkiyim diyerek şeyi değiştirme. don firması Oktay e, kreasyonu Alessandro Ambrosio bununla tanıştığı 2.5 milyon dolarlık mücevherli sütyen. Ya o sütyeni gördüm de yani şimdi o Çok hanımefendi de şey değil yani. Ya işte. yok o hanımefendi de şey duruyor şimdi gazetenin ön sayfasında bakayım ben sana göstereyim Nasıl? şimdi yani şimdi şurada bir e, hanımefendi işte Alessandro Oza Androsi süt yerle mi dolaşacak kadın şeyi göstersin diye 2.5 milyon doları göstermek için neyle dolaşması lazım onu güzel bir bluza şey yapsın yani insan üşür. ben hep buradan yakışıyorum havaların soğuk olmasının etkisi mi nedir bilmiyorum. Allah Allah ya adam cıbıl cıbıl dolaşmayın la getirecek Hı, yani vallahi. şu konuyu ya. ateistler gelsin bunu da açıklasın bakalım <gülüyor> yeter. onlarda da yani. ya yani onun üstüne kazak giyilir. Sütyenin üstüne kazak da giyilir. gömlek yani. de giyilir. Ne oldu şimdi? İki buçuk. İkimde iki buçuk milyon dolar var. Giymeyeceksin abi. Ne yapacaksın onu? Bir de sen yani kaç kişiye? Veya bunu... kıyafetin üstüne giyeceksin. Daha kır bir şey de düşünemiyorum ben. Niye? Giymişsin güzel bir kıyafet. Hava olsun diye. Takı diye üstüne sütyen. İğrenç. yan. bence ba Şuna bak. Yavan. <gülüyor> bence hoş olabilir. Onun hoş bir ince bir kolye alırsın mesela. Zarif. Bir tane. İnce bir kolye ne kadar zarif? Şıklığın sembolü. Saçlarını da hoş bir topuz yaptım. mı? Yap, Fitti gitti de işte gösterir. ya. Ya biz kadın olacaktık da işte. Vallahi çok güzel moda dünyasına girerdim ben. Hoş böyle bir kolyeyle saçınızı da kibar. Podyuma da tek başıma çıkacağım. Ama kendileri yürütmeye gerek yok. Tek çıkıp hoş bir topuz. Kolyeyi nasıl bizimle değilsin. Ben... <gülüyor> Ama kendi istedi Oktay ne yapayım yani bu kadar Arkadaşlar, bas. O zaman sevgili tokat, dinleyiciler hafızı <gülüyor> <yedim gülüyor> <yedim gülüyor> Kolyan Çok Güzel bizimlisin. Aynısını yaptı. Bunlar ama yok. ortak ya sevgilini diyor. Gross Market'te çıkıp <gülüyor> gelmişti. Hayır canım niye aynı adam değil o. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. Bu Victoria Secret'ın. Evet. Hmm. Ne? Böyle oluyor ya bu şeyleri. Böyle böyle oluyor hani kadınlar. Ne? Hmm, bu kanatları var ya. Ha. En son bir melek olarak çıkıyorlar. O evet. kanatlara ben çok özeniyorum ya. Nereden bulabiliriz mi diyorsun? Böyle başlar. Gateway. <gülüyor> Kanatla başlarsın bir gün bir bakarsın ummadık şeyler takıyorsun yani. Vallahi çok üzeniyorum ya. Bu şeyi olsaydı bu radyomuzun doğum günü partisinde çok şey yapmıştım. Olmadı ama. Bu sene de takılmış mı? Ben göremedim o tip şeyler, fotoğraflar. Takmışlar oktay. Ve çok güzel olmuş. Tam senlikmiş. Gateway diyorsun. O zaman isterseniz... Vallahi de... yeşil yeşil takmışlar. Şimdi gördüm. Yalnız benim için tak yeşil yeşil demişler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet sevgili dinleyiciler esprilere şakalara kısa bir ara veriyoruz ve sohbetle devam ediyoruz. Kaba mutfakta yaptığımız e, şakalar daha çirkin. Ben demin onu fark ettim. Ay, evet. Hatlar yok ki abi. Doğru onun serbestliği var. Bir şeyi var bir rahatlığı var. Bugüne kadar birbirimizi yamanlık konusunda sadece gözlerimizi döndürerek eleştirdik. Artık vücutlarda alıştı gözlerin dönmesini. Buyurun efendim. Evet sıcaklık düşüyor. Onu söylemiş miydik? Hafta sıcaklık başında düşüyor Söylemeye hmm, gerek yok donuyoruz. Ya daha da düşecek. 6 derece daha düşecek. Daha nereye düşecek? 6 dereceye düştün Sıfır mı göreceğiz? Vallahi sıfır, sıfır, sıfır diyorlar pazar günü. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum özellikle Ankara'da. Donanza diyor Ankara'da Şiddetli don İç ve batı doğu kesimlerde de 12 derece arasında Düşecek haberiniz olsun 6 ile 12 derece Bazı yerlerde 6 bazı yerlerde 12 derece düşecek Ondan sonra efendim üşüyoruz donuyoruz Vay efendim. Öyle şey var mı ufukta Tatlı bir sıcak hava dalgası beklenen Pastırma yazı mı diyorsun Çarşamba günü gelecek böyle ki tekrar güneş <gülüyor> Güneş yüzünü çarşamba günü gösterecek Yok mu hiç gösterme falan Yok öyle bir şey yok hiç Peki, Günden güneş... sonra hep dibe doğru mu yani bir ara bir çıkabilir ya. Tabii. Ama sürpriz olur. Yani sürpriz en direkt. pis yağmur yağıyor dışarıda. Tam ben aslında karım ki diyen bir yağmur. Yani her an kara döndürebilirim diyen bir yağmur. Ondan sonra trafik yasası da değişti. Ondan sonra kar lastiği de zorunlu oldu. Kar lastiği takmayanlara da 72 lira ceza kapıda. Tekerlek Mesela başına no mı? Tekerlek normal, başına. Normal şey de mi? Yoksa taşıyıcılık <gülüyor> yapanlara mı ya? Herkese mi bu ceza? Taşıyıcılık yapanlara dedin. <gülüyor> mesela kurbanlık götürüyor <gülüyor> yani bayramdan önce mesela Ankara'ya kurban. yani böyle bir ticari servisleri mi diyorsun? yapanlar mı ticariyle ya, ticari, işte ticari, kurum ticarilere Ticariyle şartoş zaten o, o öyle yazmış nasıl, yasada. de durdurup mesela teker şeyine mi bakacak Teker başına oradan 72 lira yersin vallahi. Nasıl ya olur mu öyle abi? Nasıl ya nasıl nasılsı mı var Mecbur yani? Takacaksın o Mecbur takacaksın yani. hopper. Mecbur takacaksın yapacak bir şey yok. Evet şöyle bakalım neler oluyor neler bitiyor falanlar filanlar. Burada bir numara yok. Bir Ondan... hayvanı silah olarak kullanacak olsanız. Piton mu? Hangi hayvanı tercih edersiniz? Piton neden? mu? Flamingo. Neden diye sormuyorum bakın. Yani bunu iyi değerlendirir. Valla ben pitonu tercih ederim. Ben yani de flamingo. Sen neden flamingo? Nasıl flamingo, flamingo gibi kullanıyorum. Uzun bacakları ve keskin gagasını. Reklam diyorlar Ege Bey. Onu da hallederiz Onu Sen kendi, kendi içinde halleder misin? Buyurun. Ee, Flemingo ve yılan yılan mı? Yılan yılan, yani, her türlü ilan Sen çeşidi. İlan mı tabii silah olarak kullanabil, ister şey yatarım. Ya geçen gün bir gazetede gazetede ne atarsın, nerede bu bu de sonra devam et. <gülüyor> ben de o zaman gelincik. Ha. Güzel. Çünkü ne, hem... ne yapacaksın, şey mi yapacaksın? A bak gelincik. Şey çok zorlayan ya. ya. Böyle bol bir ceket giyersin. Evet. Ondan sonra kollarının içine saklarsın gelinci. kolun bir uzattığında fıt diye gelinci oradan fırlar. Fıt. Ya da karga. kolun içine sakladığın herhangi bir şey o dakikada zaten fıt diye bırakır kendini. Niye flamingo çıkmaz? Karga Zaten o ceketin kenarından bacakları görünüyor. <gülüyor> Sen de onu pantolonun içine koyacaksın. Nasıl o adamlar koca koca döner bıçaklarını sokuyorlar? Doğru. Bir, yani. bir bacak dik yürüyeceğim böyle. Ne Hangi şey? hayvandan bahsediyorsun? Neyden bahsediyorsunuz? Flamingoyu nasıl sokarsın? Nasıl silah olarak kullanırız üzerine. Sahaya stada nasıl sokarsın? Stada nasıl sokarız diye. Ben geçen gün okudum sevgilisini ilanla dövmüş adam. Ya. Yılanı kamçı gibi mi kullanıyor? Yılanı adeta bir kemer gibi kullan. Canlı yılanı mı? Canlı yılanı. Yani şimdi hadi tamam herif Hanzo sevgilisini de biliyor. Yılanı da şiddet var orada. Vallahi hayvanı da Yılan da meraklısı det, değil. Kadına Abi şiddet. Beline... Demiyorduk yani. Zaten yani silah olarak kullanacağım dediğin ben ekip olmayı düşünmüştüm. Yani çünkü yani zaman zaman mesela ekip olduğun o hayvan seni kullanacak. Hı hı. Kullanacak derken yani soğuk bir ifade ama bu yani. Onun senden istekleri olacak, senin ondan bir isteklerin istekler olacak, olacak falan mi? gibi yani. Bu ortak yaşama ne deniyordu? Bu, bu yılan yılanla simbiosis. vurmak. <gülüyor> Pislik bir şey yani. Bir dakika şurada arkadaş Pislik. bir ağzımız. Simbiosis gibi bir şeydi. Simbiosis. ha. Simbiyoz. Ha Simbiosis değil mi? Tamam. Simbiosis. Mutualizm <gülüyor> ama simbiyozizm ikili ama mutualizm ikisinin de faydasına olan. Arkadaşlar şey. lütfen ideolojik ideolojik konuşmayın burada. evet, evet, falan filan engellenebasın. Vallahi. Niye girdik bu konuya? Abi şundan girdik. Abi ee... mi? Moda <gülüyor> sabahlarda abi lafı edilmeyeli <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> flamingo'nun şöyle bir güzel tarafı da var. Yani hem ölümcül bir silah hem de çok zarif bir kuş ya. Hmm. Herkes onu beyni süslü böyle pembe pembe süslü. O Aa, neden pembe Flamingo biliyor Flamingo gelmiş. Niye? Ne yiyorlar onlar? Ne yiyor? Köy tavuğu gibi. Sosuma yiyor. Evet, sosuma koyuyor. Karides yiyor. Tabii hep hmm, karidesten ötürü. Somonda o yüzdenmişlerle. Nerede vardı flamingo <gülüyor> Türkiye'de? Şanlıurfa'da. Tuz gölünde. Yok canım manyas. Tuz Hayır, gölünde de var ya. Tek değil ya. Şanlıurfa'da mı nerede? Bir balık o nerede? O senin dedin kel aynak. Ha kel aynak o tamam. <gülüyor> Neyse Aynakla ya. Flamingo Kuş konusunda kadar zayıf mı? halimiz. Tamam. Flamingo ile alnı turna aynak. O zaman ben listeyi yaptım. Fahir yılan dedin. Özel bir çeşidin var mı? Piton mu? Ben yok öyle ne olursa o yani illa Şimdi bir terci... Görsel bir şey mi yoksa bu Yok Yani öyle elime gelen herhangi bir yılan olabilir. <gülüyor> yani e, <ben gülüyor> aslında bütün yılanlara <gülüyor> duyuruyoruz. Şöyle elime oturan benim bu zarif ellerime oturan bir tane şey e, yılan benim için yeterli olacaktır. O zaman ben de karga yazıyorum abi. Tamam. Teşekkürler. Evet nasıl? Herkes Sıralı söylediğine göre sevildin siz de kendinizinkini bir yere yazın. Şöyle bir şey olmuş Manisa'da e, Akisar ilçesinde arıcılık yapan re nokta me nokta ee, başına bir olaylar gelmiş. Yargıtay karar verecek şimdi bir mahkeme e, kararı var ama kovanların... yargıya intikal etmiş bir konu hakkında konuşmasaydık aslında Oktay Çünkü, e, dersen, evet yani. burada şeydenmez. bir örnek bir olay var yani sonuç olarak. Burada. Örnek Ko teşkil eder Ege söylenebilir. O kovanların bulunduğu bahçesine gelen iki kişiyle tartışıp küfürleştikten sonra arılarını üzerlerine salmış adamlar. Arılar biliyor mu ne yaptıklarını? Ne i̇şte, yapıyorlar İsmail abiye girdiler mi diye? Lavosu koşun bir kovan arı gelmiş oradan. Sonra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış şikayet üzerine. Arılar hakkında mı? <gülüyor> ne yapmış kovanları mı tekmeleymiş? Kovanları tekmeleyip kaçmış mı? Üzerlerine salmak öyle hep birlikte mi gidiyor ya arılar? Arılar hep birlikte hareket ederler Oktay. Kovandan çıkınca bu tarafa gidip hep birlikte mi? Çizgi filmlerdeki gibi Şu, mi oluyor hı. yani? Ha tabi öyledir. Ha? Bu yana gidelim diyorlar. O yana gidelim diyorlar saldırıyorlar. Oh 3 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava Mabutlarda açılmış. Mahpuslar da sünsün. Arıların <gülüyor> silah olarak kullanıldığına karar verirse ceza 5 yıla kadar yükselecek. Daha netleşmemiş ama. Niye arıların hiçbir kabahati yok ya? Bence arılarda şey yapılsın yani. Abi zaten arı dediğin kovanda duran hayvanlar yani. Ha, ha hep ne kovanda olsunlar. takılıyorlar yani. Bütün... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bütün gün kovanda takılmıyor ki bu adamlar. Geziyor çeşit, şey, polen fing. topluyor. Efendim macera dolu bir hayatları var bunların <gülüyor> İşçi aralar abi onların arasından Bir tanesini belki öyle şey yapabilirsin Emeğe saygı diyorsun yani Monarşi karı diye geçer da. Her kovanda bir tane mi oluyordu o Kraliçe mi hmm. kraliçe bir tane oluyor bir tane Kovanda olacak. mı oluyordu şeyde mi kolonide mi kovanda canım. E nerede yaşıyor? O nerede? Her kovanın bir tane kraliçesi var? Yoksa böyle yani iki... kovanlar Ya ben arıcılık şey dersinin o dersine girememiştim Ege. Ya, ya hiçe bir zamanında düzgün şey yapmadık. Dinlemedik. Ondan sonra her kovanda bir kraliçe arımı var? Yoksa bütün kovanların alayının alayında mı bir tane var? Bana mantıklı gelen her kovana birer tane. Ben olsam her Olur kovana ya, birer. Olur mu ya? iki kovan yan yana çok ben <gülüyor> bir sürü kovan yan yana şey gördüm. O zaman şey çıkar. Bence her kovanda kraliçenin, kraliçenin temsilcisi Hı hı. Ama bir tane ana kraliçe kovanı. Temsilcisi dediğin özel kalem mi? Hı hı. Hı hı. Özel Merkez kalem. komite gibi bir şey yani. Veya prensler olabilir, prensesler olabilir diğer kovanlarda. Ama bir tane kraliçe değil, değil Bir tane kovan, bir tane de suvan olması gerekiyor. Aynen İngiltere'de mesela var ya, <gülüyor> İngiltere, Avustralya mesela, Avustralya'da kraliçeyi kabul ediyor ya. Evet, evet. Öyle, onları ayrı birer kovan gibi düşün. Mesela Avustralya'da da bir kovan. Commonwealth diyorsun yani. Commonwealth diyorum, öyle diyorum. İngilizce'de Commonwealth ne anlama gelir? Üzerin, Çoklu kovan. Çoklu kovan. Üzerinde güneş batmayan arıcılık tesisleri. Çok güzelmiş ya. Evet o büyük ihtimalle öyle. Yani bütün e, kovanların şeyleri, yetkilileri, prensesleri tek bir kraliçeye bağlı. Burada da işte e, Akisar ilçesinde de arıcılık yapan bu beyefendi, herhalde beyefendi, hı hı. Nin, e, yönlendirdiği iki kovan. Ya böyle bir şey Kadınlarımızı yani. da özendirelim bence arıcılığa. <gülüyor> bence bu haberden çıkarılacak ders bu. Modern Sabahlar more than some of that. Modern Sabahlar. Radyo Tümurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.36 oldu saatimiz. Cuma sabahında hafta sonuna geri sayım. Devam ediyor bir tarafta. Bir tarafta da dünyada olanlar bitenler. Hep üst üste. Hep üst üste. üst üste. Her şey mi üst üste gelir? Her şey mi üst üste gelir? Oktay ne geldi gene üstümüze? Ne, ge ne olmuş? Ne bileyim işte ben de onu söylüyorum ne geldi diye. Şeyler olmuş Oktay. İstanbul'da yok. olsaydık ben Taksim'i ben. konuşurduk şimdi. gördüğünüz bilmiyorum son halini. Ne yaptılar? Bitirdiler. Vurdular kazmayı. Ne kazmayı ya? işte bütün barikatlarla çevirdiler. Uzun uzun her taraflardan Taksim Bastım şey mu? gibi mi oldu? Nelerle Kulüp Park gibi mi oldu? Ha şu anda evet Taksim Kulüp Park gibi. E, biz Kulüp da konuşmadık zaten. Kulüp da öyle bugün yarın ne zaman açılacak bilmiyorum bugün yarın olur mu ya bayağı sürecek sene sonuna kadar devam edecek falan. her şey çok güzeldi Ne bileyim oru ben çok beklenti çok büyüdü şu anda Kuyulu Park'tan çünkü çevresini kapattılar ya. Hı hı. Merak bir, yani böyle hediye paketi gibi bekliyorum yani Kuyulu Park'ın Onlar ne yapıyor şimdi Hayvan bahçesine mi götürüyorlar? Da, da onlar da paketlendi. Onlar da paketlendi. Hayvan yazık ya, yok ya duruyordur onlar. Duruyordur canım. Niye dursun canım? O parkta gören yok ya. bunları da sıcak bir yere alsınlar yazık hayvanları. Ya ne ya Allah Allah. Yani Onların ben... soğukta, yani yani esas parkta günlerimiz şimdi. Ben ne bileyim sıkıntı mıydı? Onlar? Sıkıntıdır herhalde. Geçen o kadar soğukta ördeklerde şey diyor, Tamam ördeyiz de yani. Biz de üşüyoruz. Ha. Bizim arkadaşlar falan hep bunlar göç ediyorlar aslında yani. Biz burada şey, sembolik olarak duruyoruz da o kadar. Onlar nasıl orada duruyorlar? Onu, o konuda bir şey Isıtma var mı? Isıtma var o. Kulübelerde. Senetleri ben... var abi. Valla o kulübelerde olur. ısıtma yok Oktay. <gülüyor> o kulübelere girmiş o havuzlarda e, yüzmüş bir insan olarak söylüyorum. Hiç öyle bir şey yok. Affedersin içerisinde de şey gibi yani. Senet imzalatılmış e, onlar. E, İki tağırı <gülüyor> gibi yani. Bakalım okullar neden oluyorlar? Şimdi bak şöyle bir hadise vardı ben bunu e, merak ediyorum o kuğular Hı. normalde insanlar kuğuları pek uçmayan hayvanlar olarak görüyorlar ya. O kadar koca ayağı varsa kimse uçamaz diye yani, bir düşünce var insana. Yani kuğular işte hep sularda takılır öyle takır takır yüzler falan gibi geliyor da. Ee, şimdi ben belgesellerde seyrettim... bildiğin kuğular uçan bayağı bayağı güzel de uçuyorlar yani Allahı var hiç kimsenin de şeyi olmasın ...senden ben. Bakın dokulu parktakiler neden uçmuyorlar? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu. Burcu hanım buyurun dinliyoruz size. Kuzay'da, orada tuşmuyorlar da gazetede okudum yeten gün onu sizinle paylaştık dedim. Aldılar ha, mı? Nereye? Keçiören'e taşımışlar. Keçiören'e mi? Evet biraz edep alsınlar. Hayağı öğrensinler oradaki hervanlardan diye. Nereye orada ahlakları bozuyor? Millet geliyor orada içiyor. <gülüyor> Sevgilisiyle oturuyorlar öpüşüyorlar. Evet, ne yapmışlar işte. masa başı işi mi vermişler orada? <gülüyor> Yok ev tutmuşlar ev ev. Ev tutmuşlar başında bir ablayla abi koymuşlar. Rehabilite ediyorlar yani. Rehabilite ediyorlar evet. Siz abi aslında kuğu değilsiniz diye. <gülüyor> gelecekler hayvanlar garip bir şekilde. Peki Burcu Hanım e, bu şeyler niye kaçmıyorlar parklardan o konuda fikriniz var mı? Evcilleşmişler Nasıl evcilleşmişler ya? onların e bekçileri var yani ben küçükken Bekçiden genç... korktukları için mi uçmuyorlar ulan 2 dakikada şey <gülüyor> Ama Bekçi zaten mı? uçup nereye gidecekler o kadar uzun mesafe uçabilen hayvanlar Ben bir gidiyor. uçan kuğulara bir sorayım ya onlar ne yapıyorlar <gülüyor> falan diye Yok ya kuğu uzun süre uçar Burcu Hanım <gülüyor> Yarım saat 45 dakika uçsa uçuyor mu eylek uçuyor, da, uçuyor mu onu bilmiyorum ya Ha efendim kaç o yaşındasınız? Kadar. 26. 26. kuşlar uçar mı diyorsunuz? Uçmaz mı? Çünkü Ay'a inildiğine inanan var, inanmayan var. Kuşların uçtuğuna inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? 30'un mesafe uçamaz mı? Ne kadar uçar? Hani şey gibi mi? Keçi Ören'e kadar diyor. Ha, yani tamam. Burcan diyor ki en fazla Keçi Ören'e uçar. Evet. Tamam. Çok keçi Ören'e nasıl gittikleri hakkında bir fikriniz var mı? Valla Kızılay'a kadar şeyle gitmişler. Otobüste gitmişler. Oradan metro. Saat 10'dan sonra zaten 10 mu 11 mi? O saatten Kullara sonra ücretsiz. Serbest. Yani 4'e kadar özellikle yaşlı kuşlara. <gülüyor> Peki Burcu evet. çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz hoşçakalın. Tamam kuguların başına ne geldiğini biliyoruz da bu kuguların uçamaması konusunda bana e, veteriner olur. Efendime söyleyeyim sosyal bilimci olur. Niye kaçmıyorlar anlıyor? Siyasi <gülüyor> siyasi olabilir. Belki Siyasiden... kanatlarını kırpıyorlardır biraz. Kanatlarını kırpıyorlardır Hı -hı. biraz dedi. Benim muhabbet kuşu olan bir tanıdığım vardı. Yazın ben bunun peşinden koşamam diye bir tüylerini kesiyordu. Ama yine Sadece de zıplaya zıplaya ama de uğraşıyordu kuşu yazın. Yani çabalamasını çabalayan kuğu da görmüyoruz orada ya. Yani uçmaya Yani milletin karşısında da artık o acıklı o gözü. O küçük hale düşmesin. Habire çabalayan kuğuyorsan gider misin? Çabalıyorum ama uçamıyorum. Kırpmışlar beni diye. kuğu da yok orada İlçin yani. İçin parçalanır. Günaydın efendim. Olur uçar mı? Ay. Ben bilmiyorum hanımefendi kuğular uçar mı? Mesele burada. Uçuyorlar mı uçmuyorlar mı? <gülüyor> hangi okul, hangi servis? Ersin Bacan Lisesi. Evet. <gülüyor> Arttırmayın Bağırttırmayın. Bağırttıracağım. O okulu yerinden oynatacağım. <gülüyor> Buyurun hanımefendi dinliyorsunuz. Bizim Sizin biyoloji olsun. dersleriniz vardır herhalde. Var ee, var evet biz görüyoruz hatta dünce sınav olduk. Pardon siz kaç kişisiniz? Nokta.com <gülüyor> Oktay gene aldın bütün puanları. <gülüyor> bütün okul dinliyor yani. <gülüyor> şu an komple radyodurdu dün. Ne? Şimdi biyoloji sınavı oldunuz. Tamam, çok güzel de kuğuların uçup uçamadığını size bir hocanız söyledi mi? Hayır, söylemedi. Biz onlar istemedik. Üniversite sınavında çıktığında evet. ne diyeceksiniz yalnız? uçmayı sormuyorlar ki orada solunumu falan sorulmaz. Solunum. O saçma <tarz> şeyler. <gülüyor> <görüyorlar>. Radyonuzu <gülüyor> sesini kapatır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ders yok mu ders? Ders yok. Hangi derstesiniz şu anda? Şu an matematik dersine gideceğiz. Evet, ne bitireceğiz. Ve İngilizce yazılığımız var. Hepimiz ona çalışıyoruz. da. İçlerseniz Hadi. bir sözcü seçsin aramızdan. <gülüyor> Mesela <gülüyor> telefonu tutan arkadaşınız. <gülüyor> Telefonun sahibi kim? Efendim? Telefonun sahibi, Efendim? sahibi. <gülüyor> kim? Erkan. Er Erkan mı? Erkan, Erkan. telefon. Erkan. telefon. Erkan. <gülüyor> ben... <gülüyor> Yalnız azalarak bitiyor şey. Başarılar size sınavlarınızda. Başarılar diliyoruz. Sağ ne demek? Hadi öpüyorum güzel güzel. Şey yapın. Yüz 100 alın. Yüz alın. Güzel güzel çalışın. Biraz başına, biraz sonuna, biraz ortasına bakın. Abi dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz Twitter'dan göndermiş. Kuğular göçücüdür bilgisini. Göçücüdür. Göçücüdür. Bunlar niye göçmüyorlar yıllarca? ne kadarmış kuğuların? 80 82. Olur mu canım? 88-89'un da olabilirdi. Başka? Ee, kuğular benim bildiğim sağlam. Ee, benim bildiğim 40 yıldır ben Ankara'dayım. 150'ye fayır. Tamam ben 40 yıldır <gülüyor> Ankara'dayım. Oradan hesabına çıkartacaktım zaten. Uzun yoldan gidiyorsun ya. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte 40 ile 150 arasında abi, çok var ya. Merhaba, merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Cem Kıraç. Cem Bey Cem hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cem Bey. Dinliyoruz sizi abi. buyurun. Ee, kuvar hakkında bazı bilgiler vermek. Bazı gerçekler. Kuvar hakkında bir şiir okumak istiyorum. Evet, <gülüyor> buyurun, evet. buyurun, buyurun efendim. Ee, üç tür kuvar var e, Avrupa'da. Üçü de Türkiye'de görülüyor. Evet, görülüyor. Ee, sessiz kuvar, ötücü kuvar ve küçük kuvar. Bunlar ciddi mesafelerde uçabilen, Kuzey Avrupa'dan Finlandiya, Norveç, Rusya'da, Tundra'larda yürüyorlar ve Türkiye'ye kadar, yani Akdeniz'e kadar da Karadeniz kıyıları olmak üzere Akdeniz'e inmiyorlar yalnız. Hı -hı. Çok uzak mesafelerde göç edebilen çok iyi uçan hayvanlardır. Bravo. Peki niye uçmuyor bizim parktakiler? Çünkü hayvanat bahçesindekiler ve böyle kulu park gibi parklarda bahçelerde tutulan büyük e, flamingo, kuğu gibi kuşların uçma tüyleri. Birincil tüyler dediğimiz esas uçmaya yarayan tüylerin teleklerini makasla kesiyorlar. Vallahi mi? bilmişim Telek, ya. Telek. Telekleri Telek. kesilmiş Telek Peki kesiyorlar. Peki Cem hocam yani evet. o telekler çıkmıyor mu tekrar? Hayır şöyle e, kuşların çok yakından incelediğiniz zaman elinizde bir güvercin veya başka bir kuş gördüğünüzde de çok rahatlıkla fark edersiniz o teleklerin dipte Kalem gibi hani böyle e, mürekkeple yazılan ha, kalemler ha, eskiden biliyorsunuz evet, onun, evet. onun bir, bir evet. sert bir ucu vardır o ete deriye girer eğer hı. teleyi böyle komple tutup çekerseniz hı. veya kendisi aşınıp da düşerse içeriden doğal olarak o sürgün veriyor hı. ve tekrar çıkıyor ama o teleyi makasla keserseniz yani dibinde biraz kalacak şekilde ete ete dokunmadan sadece tüyü keserseniz hı. Hı. ...o zaman o içinde kaldığı için... ...o atana kadar tekrar... Yani ...peki mesela biz gitsek şimdi Kulu Park'a... ...yani evet. ya da keçi öğrenelim... Evet. ...okulların o kalan kısımları pıt pıt alsak... Makasla ...pıt pıt alsanız kesin. bir ay sonra... Top taze yeni kanal... E, <gülüyor> bekçi evet. de onu kontrol etmez her gün. Bunun kesen onu, olmuş. Bekçi de. onu anlar Peki de, onu de. içgüdüsel olarak mı uçmayı denemiyor ya? Biz niye hiç uçmaya çalışan kuğu görmedik? Şöyle hocam, şöyle. Ben aktarayım. E, kuşları tabii önce hemen e, keser kesme zoruya koymuyorlar. Önce başta bir yerde tutuyorlar. Hmm. Hayvan önce bir uçmayı deniyor. Keçi Kalkamıyor. öğrendi büyük ihtimalle o ya. Kalkamıyor, anlıyor. Anladıkça ben de yıllarca güvercin besledim. Hmm. Ejil güvercinlerin çok değerli, kıymetli olanlarını kaçırmak istemeyiz dininiz zaman kuşlar şöyle yaparlar. E, veya damızlık yapmak istediğimiz zaman onun dibini, kanadının dibinden böyle üç tane tıp sağ diye kanattan, alırlar. Tıp olur, önceyi, diye bırakır kendini. Alm almıyorlar. Sen üç kanadı sağdan makasla kesersiniz. Üç kanadı da soldan kesersiniz. Ee, kanatları kuşları Ala sonra... döndürüyoruz yani. Peki ya hayvanlar diyelim <gülüyor> şimdi siz bunu yaptınız. Hani bir yaşa evet. geldi. Artık böyle evet. e, size iyice alıştı. Kaybolmasından korkmuyorsunuz. Söktünüz tekrar uzadı. Hayvan onu fark ediyor mu? Ulan bunu uzadı fark ben ediyor. bir daha deneyeyim diyor mu? Fark ediyor hocam. Şöyle. Kuşların çok sık e, davranışlarından bir tanesi de kanatlarını hareket ettirirler. Böyle yerden kalkma hareketi gibi. Böyle biz ha. nasıl hani esneriz böyle kolumuzu sağa sola veya koşmak için önce bir deneme yaparız. Onlar da kanatlarını çırparlar. O sırada kanadının kaldırma gücünü kendi hayvan çok çok iyi farkına varıyor. Hı. Hissediyor. La, la, la, fark ne oluyor lan falan diyerek. Ha, ne oluyor falan diyor. Ben bir uçabiliyorum diyor. Fark ediyor. Yani onu kendi deneyim. Orada dikkat edin. kuru Park'ta veya başka bir yerde hmm. arada bir böyle kanatlarını çırparlar durdukları yerde. İşte o kendilerini kontrol ediyorlar. Peki, Türkiye'de e, yabani kuğu var mı? Var. Karadeniz kıyılarımızda. Ne yapıyorlar? Ee, Onlar mesela sokuyor mu, ısırıyor mu? Ne yapıyor? <gülüyor> tıslar? <gülüyor> tıslar, tıslar. <gülüyor> Yok, çok son, yani bütün ben e, yıllardır kuş gözlemcisiyim. Ottu Kuş Gözlem Topluluğu ve Ankara Kuş Gözlem Topluluğu'nun sahibisiniz değil mi? Benim. <gülüyor> ve gözlüyoruz da hayvanları. Evet. Türkiye'de Hiçbir kuğularda hiç bir hayvan zarar vermez Aslında çok ürkektir Çok hmm. insanlardan kaçarlar Onlar çok sorunları var Türkiye'de doğa koruma konusunda evet. Yabani türlerin hayatta kalması konusunda Avcılardan kaçıyorlar En önemlisi yaban hayatında Doğal alanların Yaşam alanlarının tahribatı var Hayvanlar nereye gideceklerini şaşırıyorlar Bunlar kuzeyden göç ediyorlar Neden? Çünkü kışın Çok büyük bir soğuk Aşırı soğuk oluyor Rusya'da Finlandiya'da onların soğundan kaçıp Eee Almanya'lılar geliyorlar. İşte Tunalıya geliyorlar. Uluman yerlerden birisi yerler. Tunalı. ve keçi öğren. Tunalı ve keçi. Keçiden biraz daha çukurda kalır hakan. Tunalıya da yani her kuğu giremiyor. Kapeseye girmesi lazım. ABC1 puanlarının çok yüksek olması lazım kapeseye. Şimdi Mogan'a geldiler yalnız. Mogan'da biz göl başında çok kuğu gördüğümüz oldu. Kış, kışın. Kışın Hı. ha. Siz yurt dışında kuğu gördünüz mü? tabi tabi Almanya'da mesela Hamburg'da limanlarda görürsünüz kıyılarda denizlerde domuz, ama domuz yiyor o tabi o kuğular <gülüyor> yabani, eşlerini kıskanmıyorlar anladın yabani, yabani bunlar nesli yabani kuğular ve ee, normal e, her zaman doğal ortamlarında da evet. e, kışın özellikler yani Türkiye'de kışın görünüyor yazın görünmez peki bu kuğuların e, kuğulu parkta siyah kuğular sizin dediğiniz 3. tür küçük kuğuya mı giriyorsunuz? siyah kuğu, kara kuğu o Amerika'da yaşayan bir tür ha. o da dışarı egzotik olarak gelmiş. Onlar tür diyorlar dışarıdan ha, gelen. Peki mi? böyle bu e, köpekler mesela birbirlerinin köpek olduğunu anlıyorlar ya. Boyları ne kadar farklı olursa olsun. Ha, ha. Kuğular arasında öyle bir şey var mı? Ben hep böyle bir siyah kuğuların zenci gibi dışlandığını gördüm. Hiç beyazlar yan yana gelmedi onlarla. <gülüyor> ee, evet. Türler birbirini çok çok iyi tanır. Hatta bembeyaz olan bu sene size söylediğim küçük kuğu, sessiz kuğu ve ötücü kuğunun, üçü de ayrı türdür Hı. ve birbirleriyle çiftleşmezler, birbirlerine bakmazlar. Yani ilgilenmezler birbirleriyle. O da kuğu, yani. bu da kuğu demiyor yani. Demiyor. Hayır o, de o, diyor kudur. yani. Evet, benim türüm bu diyor. Kendi türünü biliyor. Öyle olsa Öt bakayım ötü... mesela ötüçü de anlaşılır yani. Öt Evet doğru doğru Şimdi ötmek istemiyorum Ötüşün, falan mesela <gülüyor> değil mi? E, biyolojileri farklı yani tür bazında canlılar birbirinden çok bariz bir şekilde ayrılıyor. Vallahi... Açıkçadan köpekler çok güzel takılıyorlar ya. Kardeşim biz hepimiz köpek değil mi? Sen benden 2 metre yüksek olabilirsin ama ben şu tabureye çıkabilirsem. Siz nasıl bakıyorsunuz peki Cem Bey bu kuğulu Park'taki kuğulara? Ya şu yani tutulmasına ne diyorsunuz? Ya bana göre eee gerek kaynakbaş Gerek böyle parklarda hayvanların yaban hayvanların tutulması esaretten başka ve onlara kötü davranmaktan başka bir şey değil. Ben doğru bulmuyorum. Şartlar dışında söylüyorsunuz değil mi bunu? Yani başka daha iyi şartları olan hayvanat bahçesi için de aynı şeyi söylersiniz değil mi? Ya yani şöyle biz yıllar önce Otüt'ü öğrenciyken bunu kendi aramızda da çok konuştuk. Çağ o kadar ilerledi ki artık belgesellerden hatta 3 boyutlu hologramlı falan görüntüler var. Bu bilgiye bu bilgi akışına sahipken hayvanları alıkla doğal ortamlarından iyi şartlarda da olsa hapishanelere kapatmanın bu Yunuslar için de bu geçerli Yunus Küsleri Merteliler için de geçerli. Artık 21. yüzyıl insana yakışmıyor. Ben öyle düşünüyorum? Peki ama şimdi bir taraftan da vahşi hayvanlara şey durumu yok. İlek mesela eşek gibi çalışıyorsa ama eşek de öyle mesela çalışıyor. Biz vahşiyiz kardeşim biz çalışmıyoruz di diyenleri de şov için tutuyorlar falan Hocam, gibi. Hocam onlar evcil hayvan yani evcilleştirilmiş hayvanlar. Zaten, zaten doğada işim yok zaten falan. Zaten doğada mümkün değil yaşayamaz. Bakın bir gün bırakın yaban bir hayvanı bir günde bir saat yaşayamaz. Onlar kümes hayvanları, evcil güvercinler, tavuklar, yerler, neyse kekli yani şeyde beslenen kafeste beslenen hayvanlar. Hı hı. Bunlar Kafeste de veya yaşamaktan hoşnutlar zaten. Oradaki şey bu. Başka yerde yapamıyorum. Ya yani bence sanki onları da bıraksak onlar da becerir. Yani bir Aa, ikisi öyle. beceremez ilk başta da. Bir, bir iki sene bıraksak sanki bir, birkaç tanesi becerir de oradan. Hocam, Horsan BCD mi? mi satacak ya? Kurtlar <gülüyor> sofrası. Do doğa, doğa kurtlar sofrası. Bir dakika yaşayamazlar. Yani onlar. bir de öyle olsaydı Fahir bir iki tane yabani inek olurdu ya. Hiç <gülüyor> yabani inekti. diye Yabani şey eşekler var ama ya. Yaman, yabani öküzleri var yabani. E, belgesellerde izleriz. Onlar işte şeyin ataları yani insanoğlu bütün bu koyunu yabani gördüğümüz öküz adamların ataları. <gülüyor> <gülüyor> onları adam etmişler. İnsanoğlu onları adam etmiş. Evcilleştirmiş. Evcilleşen artık geri dönüşü yok. Yani ileriden, evcilleşti mi bitti o noktada. Evcilleşti bitti. Tevbe etsen de geri dönüş yok diyorsunuz. Geri yani. dönüş yok hocam. Bu o, şeye giriş o, var anca ölün çıkar diyorsunuz yani. Bu mesajı yani, o zaman kaydedelim yani bu teknoloji şu anda bütün her türlü bilgiye, görselliğe ulaşabildiğimiz evet. çağda hala eski metotlarla hayvanların eski metotlarla hayvanları etmeyen anlamı yok. Bu arada hayvanat bahçesi ilk Ankara'da böyle bir yazı okumuştuk da kurt getirmişler. Bu yaban hayvanları falan diye bir Hı. şey. Korkunç bir ilgi olmuş şeyde. Ulus'ta işte kurt, yılan falan filan koymuşlar. İlk Ankara'nın hayvanat bahçesi o. Sonra meraklısı bol diyerek basmışlar zebra'yı basmışlar ayıyı. Teşekkürler egizim Ankara. Bu belgeselimizden sonra Cem <gülüyor> Bey sizin <gülüyor> nezi yorumlarınızdan sonra günün yorumunda Egeydi dinledik az önce. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ben... Cem Bey doyurdunuz. Resmen doyurucu oldu yani. Sağ olun. Bir gün Yeah.